الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما تأفي قلوات صامي الله بالله قد جاءت رسول ربنا بن حق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت Defaat etmeniz için Allah'ın gücüne ve gücünün Allah'ın Rabbı olan Allah'a olan Allah'ın Teala ve Allah'ın Hazretleri buyuruyor ki Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı bu ı Kerime'ye göre çok şükretmemiz lazımdır ki bu nimet elimizden alınmasın. Allah'ımızın üzerimizde sayısız sonsuz nimetleri vardır. Bunların içerisinde en büyük İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılınma nimeti ve bu cemaatlerde, bu meclislerde, ilim meclislerinde, cennet bahçelerinde toplanma nimeti. Dünya ve ahiret saadeti şu meclislerdeki sohbetlere bağlıdır. Çünkü burada insan dünya ve için ne lazım, ne lazım değil, ne serbest, ne yasak onu öğreniyor. Bundan dolayı bu ilim meclislerinin devamı için Mevla Teala Hazretlerine çok yalvaralım ve bu nimete şükredelim elimizden alınmasın. Allahu Tealaü Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz sonsuz şükürler ederiz ki bizi tekrar buluşturduğu için elhamdülillah bir süre ayrılıktan sonra Rabbimiz tekrar topladı Allahu Teala Hazretleri bu toplantılara zeval vermesin Amin. cemaatlere zarar vermesin Amin. meclislerimizin kıtığa uğratmasın Amin. devam sebat nasip eylesin Amin. engellerini izale eylesin Amin. yardımcılarını ziyade eylesin Amin. Esbabını hâlk eylesin. Amin. Amin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri insaf nasip eylesin. Amin. Islah eylesin, hidayet Amin. eylesin. Birçok yalanlar, yanlışlar yazdılar, uydurdular, iftira ettiler. Birçoğunu yalan yazdılar. Biz de diyoruz ki, Estaizu billah. ثُمَّ نَبْتَهِلْ lanet لَعْنَةَ al عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Sonra gelin Allah'a ısrarla dua edelim ve Allah'ın lanetini yalancıların üzerine dileyelim. Rabbimiz buyuruyor "Gestaydu esta'idhu billahi elâ lanetullahi alel-kâdibin. Allah'ın laneti, azabı, gazabı, bütün bela ve musibetleri o yalancıların üzerine olsun. Amin. En büyük günah yalandır zerre kadar imanı olan insan yalana tevessül etmez ve teşebbüs etmez ve hatta Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde mümin zina eder mi? edebilir buyuruyor. Çünkü kuldur, günaha düşebilir. Yani zina etmekle kafir olmaz, günahkar olur, tevbe eder. Mümin içki içer mi? İçebilir ne demek? Haram olduğuna inanarak içerse Kafir olur mu? Olmaz, günahkar olur. Peki mümin yalan söyler mi? Soruyor. İnnel mümine la iklim. İmanlı bir kimse yalan söylemez buyuruyor. Yani Müslüman'dan hiç sudur etmemesi gereken tek günah var ise yalandır. Birçok yalanlar yazıp düzmüşlerdir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem اَفْطَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِضَةِ صَلَاتُ الْلَيْلِ وَاَفْطَلُ الصِّيَانُ بَعْدَ رَمَضَانِ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ Farz namazdan sonra en kıymetli namaz gece teheccüdde kılınan namazdır. Hele şu gecelerde kılınan teheccüd namazı çok pahalıdır. Çünkü saat üçte kalkmak da herkesin işi değil. Dörtte imsak bitiyor. Üçte üç buçukta uyanmak Allah için herkesin işi değildir. Herkesin işidir. Onun en kıymetli namaz namazıdır farzlardan sonra. Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz 500 namaz. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz bin namaz bir vaat 10 bin namaz. Kabe-i Muazzama'da kılınan bir namaz 100 bin namaz. Asker ocağında kılınan bir namaz 2 milyon namaz. Gece tehtütle kılınan namaz hepsinden eftal olur. Neden? Zorluğundan. Şu geceler yatılacak geceler değil ama başta ben yatıyorum. Allah evvela beni uyandırsın sonra sizi uyandırsın. Penninga'da uyuyan yoktur içinizde, uyanık olalım, keçi erken kalkalım, teheccübde Allah'tan yardım isteme namazları kılalım, bak Rabbimizin yardımına en ziyade muhtaç olduğumuz günlerdeyiz. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ buyruu estâhidu billâh aşââ en şey'en Umulur ki siz bir şeyi kerih görürsünüz, istemezsiniz, beğenmezsiniz, olmamasını istersiniz ama Allah Teala o işte çok büyük hayırlar yaratabilir yani bunu bu şekilde itikad ediyoruz ve Allah'a itimat ediyoruz ki Mevlamızın bize bunda da nesi vardır büyük hayırları vardır bu hayırların en başta geleni Müslümanlar tek vücud olsunlar ek vücud olsunlar birlik beraberlik sağlasınlar ve birbirinin aleyhine konuşmasınlar ne gibi ben çobanlık etmedim bilmem ama bilenlerden duyduğuma göre yıldırım şimşek çaktığı zaman yıldırım düştüğü zaman tavarlar kafalarını birbirlerine dayarlarmış bu bize büyük bir ders olsun yani rahat zamanda nasıl sürü yayılır bir çimşek çaktığı zaman birbirine sarılır. Müslümanlar da böyle sıkıntılı ortamlarda şucu bucu demeyip ehl-i sünnet vel cemaat merkezinde Kur'an ve sünnet dairesinde toplansınlar. Mesela şimdi efendim bunu defaat ile e, duydum ve e, duyurdum ama belki yine de söylemenin zamanıdır. Bazı kardeşlerimiz efendim o sohbete siz gitmeyin. Niye gitmeyin efendim siz o tarikattansınız, bu tarikattansınız, şu tarikattansınız biz burada bir tarikat ayrımı yapıyor muyuz? Bizim bu toplantılarımız Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten alınan ilimlerdir. Burada şucu, bucu efendim şu gruptan, bu gruptan, şu tarikattan, bu tarikattan diye bir mefhum var mıdır? Böyle bir şey bu zamana kadar senelerce gelip dinlediniz, sezdiniz mi? Sezinlediniz mi? Alakası yoktur. Bütün Müslümanlar kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَهُ Ancak inananlar kardeştir. Vel-müminün vel, vel müminar, evliyâ, bağd, inanan erkeklerle kadınlar birbirinin velisidir, sahibidir, dostudur, yardımcısıdır. E, bizim birbirine yapacağımız en büyük iyilik nedir? Ya bil mearuf, emretmek, kötülükten ne yemek? Burada size Allah'ın bir emrini duyurabiliyorsak, bir haramından sakındırabiliyorsak, en büyük bahtiyarlıktır. Burada adam seçmenin evet ne manası var? Asla bu zamana kadar hiçbir tefrikaya ayrılığa kurup efendim gruplara bölünmeye fırsat vermedik cemaatlarımızda hep konuştuğumuz konu ehl-i sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnet dairesinde birleşmektir bunu her zaman bizden duymuşsunuzdur ona göre inşallah muhadiseler birliğe vesile olsun inşallah dirliğe vesile olsun müslümanlar birbirinin aleyhinde konuşmasın Mevla Teala buyuruyor ki -e bi ben sizin düşmanlarınızı sizden iyi bilirim ve kifabillahi, ve kifabillahi Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter. Celle Şahnihu ve Celle celaluhu Ancak sizin hakkınızda kurulan hilelerin ve tuzakların size zarar verememesi için iki şart koşuyorum Allah buyru. Eshtehadu billah. Ve intasbirolu sabrederseniz. Sabır ne demektir? Sabır sadece hastalığa belaya katlanmak değil, sabırın üç tane derecesi vardır. Hastalığa sabır 300 derecedir. İman ile insan Allah'tan razı olarak sabrederse cennette 300 derece alır, 2 derece arası yerlek yok arası kadar. İkincisi ibadetlere sabır. 5 vakit namaz devamlılık ister. Ramazan orucu devamlılık ister. Hac zorluktur, sabır ister, zekat devamlı her sene ödenmek, sabır ister, insanın malına ait, canına ait birtakım vazifeleri vardır, bunlar İslam'da en mühim şey devamlılıktır, bir gün, iki gün, bir sene, iki değil ölünceye kadar Allah'ın yolundan ayrılmamaktır, emirlere sabredene 600 derece var, 2 derece arası, yerle gök arası kadardır cennette, esas en önemli sabır noktası üçüncüsüdür, o da nedir? Günahlara düşmemeye sabır. Ya Bugün çırılçıplak sokaklarda kadınlar soyunmuş dökülmüş geziyor. Bunlara bakmamak en büyük sabır ister. Gazete, basın, yayın bütün çırılçıplak fuhuş sahneleri gösteriyor. Bunlardan sakınmak sabır ister. Efendim bugün faize bulaşmamak, içkiye, kumara, zinaya bulaşmamak, hele gıybet dedikodu yapmamak ne kadar zor. Duramıyor insanlar birbirine aleyhine konuşmadan. Bunlar hep sabır ister. En büyük sabır Allah'ın yasaklarına düşmemektir çünkü bakıyorsun 1 milyon namaz kılan buluyorsun ama faiz yemeyen arayınca 100.000 kişi zor çıkıyor yalan demeyen 10.000 kişi zor çıkıyor Klibet yapmayan 1 kişi zor çıkıyor onun için namazdan da ibadet yapmaktan da önemlidir haramdan sakınmak zaten haramdan sakınan ibadeti haydi haydi yapıyor ama her ibadet yapan namaz kılan haramdan sakınamıyor onun için ve bir ruh. sabrederseniz ve teptekul haramlardan sakınırsanız لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَا düşmanlarınızın hilesi size şeycik zarar veremez zerre kadar zarar veremez اِنَّ اللّٰهَ بِمَا Allah onların yaptığını çepeçevre kuşatmış yapacaklarını biliyor bugün aldıkları kararları değil yarın alacakları kararları değil kıyamete kadar alacakları kararlar Allah ezelde biliyor ve karşılığını hazırlamıştır e böyle bir Allah'a olan ona güvenmez mi ona sığınmaz mı, ona dayanmaz mı ondan istemez mi kimden ne istiyorsun burada yine bizim alacağımız en büyük ders Allah'tan gayrine güvenmemektir müslümanlar bir takım insanlara güvenmişlerdir Felanca, fişmanca bana yardım eder bu, bu gelirse benim işime yarar efendim beni şöyle rahatlatır bakın güvenilen dağlara kar yağmıştır yani Allah'tan gayrine güvenilmeyecek anlaşılıyor çünkü bütün insanlar nedir acizdir sen hasta olsan anan sana şifa verebilir ister İster ama veremez. Baban seni iyi edebilir mi? İster ama edemez. Demek ki tek güvenilecek varsa kimdir? Allah-u Teala'dır. Niçin biz kendimiz gibi insanlara güveniyoruz? Falanca pişmancadan bahsediyoruz. Es-sa'lulakul ya Muhammed söyle ki Sallallahu aleyhi ve sellem Len yusibena illa ma ketaballahu lena Bizim başımıza ancak Allah bize ne yazdıysa o gelir o bizim hakkımızda yazmadığı şey asla bizim başımıza gelmez peki o bizim hakkımızda bir kötülük yazar mı <hüve mevlana> o bizim mevlamız dostumuz sahibimizdir anamızdan babamızdan çok acıyanımızdır o bize şer yazar mı yazmaz o halde başımıza ne gelirse kötü gibi de görünse nedir dosttan geldiği için sevgili Allah'tan geldiği için onda bizim neyimiz hayrımız var وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ müminun <الْمُؤْمِنُونَ> inananlar ancak Allah'a güvensinler. Bunu da inşallah istifade edelim. Yani tevekkül, ancak Allah'u Teala'ya güvenmek ve ancak Allahu u Teala'ya sığınma makamına ulaşalım inşallahurrahman. Bu sayede Allah'ımız Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu bizleri kötü hilelerden muhafaza eder. Şimdi, şunu beyan etmek isteriz ki âti kerimeler çok üzerinde duruluyor رَسْتَعَدُوا لَا وَاسَاءَنْ تُحْتَكْرَوُوا شَيًّا وَوَخَيْرُوا lekum. umulur ki siz bir şey istemezsiniz yani olmasın istersiniz halbuki o için olmasın da sizin için ne var? hayır var وَاسَاءَنْ bu شَيًّا ola ki siz bir şeyi seversiniz illa da olsun istersiniz وَوَخَيْرُوا lekum. halbuki o sizin cinnedir. şerdir yani burada ilmi bilgiyi Allah'a havale etmek lazımdır. Vallahu ya'lemu. Allah biliyor ve entüm la sizlerse bilmiyorsunuz. Bu halde ya Rabbi hayırlısını isteriz demek lazımdır. Her şeyin hayırlısını dilemek lazımdır. Bu illa da böyle olsun diye tutturmamak lazım. Çünkü sonunu göremiyoruz. Burada İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname sahibi Arzurumi Evliyaullah'ın en büyüklerindendi. Sözlerini hatırlayalım. Hakşerleri hayr eyler. Zannetmeki gayr eyler. Arifanı seyreyle. Görelim mevlaneyler, nelerse neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Görelim Mevlâ netmiş, netmişse güzel etmiş. Şimdi şer gibi gözüken şeyi Allah Teala neye çevirir? Hayra çevirir zannetme ki Allah Celle Lalo, hayırdan başka bir şey yapar Mevla ancak hayır yapar inanan kuluna ne yapıyorsa hayırdır peki ben hayır gibi görmüyorum bu olayları Arif anı seyreler. onu Allah'ı bilenler anlar herkesin anlayacağı bir şey değildir bakalım Mevla neyler şimdi burada Musa aleyhissalatü vesselam ile Ali aleyhissalatü vesselam'ın kıssaları önemli bir ibret levhasıdır Musa aleyhisselam bir kere Beni İsrail e, ümmetine vaaz eder. Böyle tesirli konuşur ki ondan gözler yaşarır, kalpler etkilenir. Derler ki Ya Musa, bugün dünyada senden daha büyük alim var mıdır? Musa azam da yoktur der. Mevla da buna razı gelmez. Sen niçin dünyada en büyük alim kendini gördün? Ey ben benden daha alim olanı bilmiyorum ben peygamberim kitap sahibiyim ülülazim peygamberlerden ve benden üstün bir peygamber yok e o halde ben en büyük alim kendimi görüyorum mevla buyuruyor bizim bir kulumuz vardır o senden daha alimdir e kimdir o ya Rabbi hadır aleyhissalatü siz hızır diyorsunuz peki e ya Rabbi o zaman onu bulayım da ondan biraz ders alayım Tevazu eder Ki Musa aleyhisselam kimseye metelik vermez ama Mevla buyurunca ki o senden alimdir Onu kabul eder Gideyim ondan öğreneyim Nerede onu bulayım İki denizin birleştiği yerde bulursun Mecmu'l-Bahreyn Alametini olsun Piş piş balık nerede canlanıp Suya atlarsa Orada bekle bulursun Yuş aleyhisselam o zaman Tabi peygamber olmamış Genç delikanlı Musa Aleyhisselam'ın hizmetçisi. Musa Aleyhisselam onu da alır yanına. İkisi beraber çıkarlar yola. Ülül Azim peygamber, peygamber olup olmadığı kesin olmayan Hızır Aleyhisselam'dan ilim öğrenmek için yollara düşer. Ve yanlarına nevalelerini alırlar. Pişmiş balık alırlar, hepsini alırlar. Giderler giderler giderler. Bir kayanın yanına gelirler. Orada dinlenirken, ağabey hayattan yani hayat suyundan bir damla sıçrar balığa atlar balık canlanır fırlar denize atlar fakat Mevla balığın denize atladığı yeri sanki toprakta oymuşsun gibi menfez ve tünel halinde kapatmaz halbuki su mutlaka kapanır ama Rabbim suyu kapatmaz ki yeri belli olsun diye balığın girdiği yer böyle tünel gibi oyuk kalır suda kudret Yuş Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a balık denize atladı demeyi unutur. Hiç unutulacak bir şey mi? Pişmiş balık denize atladı ama şeytan unutturuyor. Mevla'nın hikmeti yola dökül düşerler, giderler giderler buluşacakları yeri geçince Mevla hala ikisine bir yorgunluk verir ki daha ileri gitmesinler. Musa Aleyhisselam der ki estağidumillah felemmâ ca ve bu okuduklarım Keh suresinin ayetleridir. Kur'an'ın 15. cüzü tam ortasında. İkisi birden vaat edilen buluşma yerini geçince Delikanlısına der ki Muşa Aleyhisselam ya şu yemeklerimizi nevalemizi getir Ben bu zamana kadar yorgunluk, yorulmak nedir bilmezdim Bu sefer yoruldum ya Muşa hiç yorulmak bilmezdi Niye yoruldu? Yeri geçtiler onun için Getir şu nevaleyi e, Yusuf hacem der ki ya gördün mü ben sana demeyi unuttum mu ya ne oldu? E, biz o kaya'nın yanında otururken balık denize attı ya. ya e, hacem der ki e, bizim aradığımız zatı orada bulacağız. Sen onu nasıl şaşırttın unuttun? Unutulacak bir şey midir? Buyurur. Kâne ki işte aradığımız oradaydı. Yusuf hacem der ki ve ma herhalde bunu bana şeytan unuttursa gerek. Ama ve teğdesi bil o bil acaba. Balık Deniz'de acayip bir yol tuttu, yani girdiği yer öyle açık kaldı, yani dönsek buluruz orayı diyor. Ve gidelim geri geri izimizi sürelim, kendi geldiğimiz yolu geri gidelim bulalım. فَرْتَدَّ عَلٰى ثَارِيمَا Kasasa Geri geri geldiler فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اَتَيْنَا وَرَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا اَعِلَّمْنَا اَوْلَدُنَّا اِلْمَا Orada Hızır Aleyhisselam'ı buldular. Bizim kullarımızdan öyle büyük bir kul ki biz ona tarafımızdan rahmet verdik ve manevi ilimle onu biz yetiştirdik. Kitap okumamış, hoca görmemiş. Ledün ilmi var onda, ledün. Manevi ilim. Yani çalışmakla, öğrenmekle değil, Allah vergisi olan ilim. Celle şahin cellelillah. der ki, sana, sana öğretilen ilimlerden ben de istifade etmem için senin peşinde biraz gezmeme izin verir misin? Hiç Musa kimseye böyle tevazu eder mi? Hızır der ki sen benimle dayanamazsın. Sabredemezsin. Nasıl sabredeceksin? Ben öyle bir iş yaparım ki senin aklın ermez ona. Aklın ermeyince kalkarsın itiraz edersin bana. İnşallah beni sabredici bulursun senin işine isyan etmem diye söz verir. Hale sece ciddi inşallah sabirun velâ hasîlek emrâ Hızra'dan bir şart koşar, benimle gezeceksen bana bir şey sormayacaksın. Ben ne yaparsam yapacağım, ne zaman sana ben anlatacağım bu işi neden yaptığımı sen o zaman anlayacaksın. Ama hemen karşı gelmeyeceksin. Söz mü söz? فَنْ تَلَقَهَا هَتَّا اَيْذَا رَكِبَا فِي İkisi giderler sahilde giderken bir gemi rastlarlar, geminin sahipleri bunları gemiye alırlar. Efendim, navlon ücret para da almazlar, nur gibi zatlar buyurun derler, açılır giderler. Denizin ortasına gelince Hızır Aşan başlar, geminin tahtasını dibini kopartma. Gelsin şimdi Musa aleyhisselam buna dayansın. Yahu der ki bu adamlar bizden para almadılar, bizi misafir ettiler gemilen E sen şimdi bunlara mükafat olmak üzere bu geminin dibini mi deliyorsun? Yani bu geminin tahtasını koparacaksın ki buradan su girsin de bu milleti mi boğacaksın? Bak! Sen ne acayip bir iş yaptın. Hızır Aleyhisselam der ki, ben sana demedim mi bana bir şey sormayacaktın? Ya sorma özür dilerim ya kusura bakma tamam. Anladık ama şimdi konuştuk ya. Bu kadar çabuk unuttun. Şimdi Muza Aleyhisselam bir yandan geminin dibine bakıyor. Tahta koptu su giriyor mu içeri? Baktı ki su girmiyor içeri. Ha bunda bir iş var diyor. Bu su girmiyor içeri ama nasıl hiç tahta koptu? bunda hikmet var konuşmayalım sormayalım neyse gemiden inerler efendim karada giderlerken işte bir yere uğrarlar orada <gülüyor> bir küçük çocuk buluvermemiş, ermemiş oynuyor Kızır aleyhisselam gider o çocuğun o çocuğu alır sanki tavuğun kafasını koparır gibi çocuğun kafasını koparır çocuğu öldürür e Musa aleyhisselam buna hiç dayanabilir mi? Ya ben taht, geminin tahtasını koparmaya razı olmadım. Sen kalktın çocuğun kafasını koparttın. Kahle katilden nefsin Bu çocuğun ne günahı var idi. Adam mı öldürmüş idi? Tertemiz bir cana kıydın. Lagatci de kura. Sen münker işledin. Şerahsızlık yaptın. Ben kitaba göre, dine göre buna, buna müsaade edemem falan. Husasen kızar. Hızır Ağa der ki: "Seni ben benim yanıma kim yolladı?" Mevla Teala e peki ne diye yolladı benden ilim öğrene Ledün ilmi öğreneceksin e şimdi ben sana şart koştum bana bir şey sormayacaksın sen niye hemen bozuyorsun bu ya o unuttum beni cezalandırma bir daha sorarsam son olsun hakikaten de zor iş çocuğun kafasının kopmasına insan tahammül edemez ama ne var altında bu işin bilmiyoruz ki oradan gelirler gelirler antakya'ya gelirler o kadar acıkırlar ki ya bir dilim ekmek ararlar. Antakya'yı kapı kapı gezerler. Peygamberler bize ekmek verin, yemek verin bir kimse misafir etmezler. Bunun üzerine şehirden çıkacaklar, bir evin duvarına rastlıyorlar. Duvar yamulmuş, yıkılacak. Musa aleyhisselam zaten küplere binmiş, açlıktan sinirlenmiş. Yani misafir etmiyorlar, ne biçim insanlar. Hızır Aleyhisselam olmasa zaten belki bir şeyler yapacak feveran edecek Hızır Aleyhisselam yanında da bir şey diyemiyor oradan bir duvar yamulmuş görünce Hızır Aleyhisselam da geldi duvara bir omuz attı duvarı düzeltiyor Cık. Musa Aleyhisselam dedi ki ya herifler bize yemek ekmek vermiyor sen gidiyorsun herifin duvarını düzeltiyorsun bari parayla yapsaydın da bu işi bir ekmek alırdık be ya o dedi bak her şeye karışıyorsun ya "Kala hazefraku Sen dedin ki bu son olsun. Bir daha sorarsan ayrılık olsun. Bu sefer ayrılıktır." dedi. "Yapma ya. Ne olacak? Ayrılacağız. Yollarımız ayrılacak ama. Sen öyle bir ki tevilim alemdesti taali Senin dayanamadığın işlerin ben sana şimdi tevilini yapayım ki senin kafanda soru işaretleri kaldı. Kevin'in tahtası niye kırıldı çocuğun kafası niye koptu. Bunları anlatmam lazım. Ondan sonra ayrılacağız. Anlat bakalım." Ben o gemi var ya. Fakat annetli fil bahr. O gemi bir takım fakirlerin idi. Gemiyi çalıştıranlar 5-10 kardeş, hepsi bu kara Başka gelir kaynakları yok. Bir tek o gemiden kazançları var. E işte, tamam işte sen onun için mi kırdın gemiyi? Ben istedim ki gemiyi ayıplayayım, noksan edeyim. Niçin? Vekane ve Rahman Melikun sen ilerisini bilmiyorsun. Mevla bana bildirdi ki biz gemiden ineceğiz ama ileride bir zorba zalim hükümdar var. Orada bir kalesi var. Geçen gemileri hemen çekiyor kızağa. Bakıyor sağlam gemimize kasbediyor, alıyor. Çürük gemi ise koy veriyor, salıyor. Ben orada bir tahtayı koparttım. Gemiyi efendim ayıpladım. Niçin ileride hükümdar kontrolünde efendim bu fakirleri acıdığım için onların gemisi kurtulsun diye. Hakikaten de Zorba hükümdar çekti gemileri kıza Bu gemiye de baktı O bunun tahtası kopuk ne yapayım bu gemiyi dedi Saldı bıraktı Yani o fakirlere ben ne yaptım iyilik yaptım Ama o geminin sahipleri baştan Üzüldür mü? Üzülür nücün ya niye gemimizin tahtasını kırıyorsun ya Ama bilseler ya o tahtanın kopması O gemiyi kurtaracak Ne der onun sahibi Ya para vereyim sana da bir tahta kır şuradan işte onun için şimdi hak hayreyler anlıyor musunuz külliyede iki sohbet yapamayız ama geminin tahtası kopar gemi kurtulur inşallah bunlar yani arkasında aslan yatan şeyler çocuğu niye öldürdüğüme gelince o çocuğun o çocuğun anası babası müslüman idi bak neslinin şeceresini okuyor ledün ilmi bu işte mevla bildiriyor bunları o çocuğun anası babası Müslüman. O çocuk daha buluğa ermemişti. Eğer buluğa erseydi o çocuk büyük gavur olacaktı. Ve Kendi gavurluğunu bırak. Ana babasını da zorla gavur edecekti. Dayak atacak. işkence yapacak. Şimdi mesela bir takım insanlar tutturuyor. Çocuğum olsun çocuğum olsun. Ya Allah'tan hayırlısını hissediyorsun. O yine diyor ki hayırlı olsun şerli olsun. Ne olursa olsun bir çocuğum olsun. Ondan sonra bir çocuğu oluyor. Çocuk biliyor. Hadi bakalım Bunlara beş ön sapa Anasına babasına ben duyuyorum böyle Efendim her akşam dayak yiyor evladından Ver parayı Maaşını ver efendim halıyı alıyor satıyor Kilimi çalıyor Ne diyor adam ulan böyle öyle dolayı canılmaz olsun Helak olsun kahrolsun gebersin diye Ana baba beddua ettiği çocukları var E bu adam o çocuğun öyle olacağını bilse o çocuğu ister miydi? Yani her şeyin hayırlısını isteyelim Tutturmayalım şu şöyle olsun bu böyle olsun He? sakın deme bu neden böyle yerindedir ol öyle yani her şey hikmet üzere mevla hakimdir yanlışı yok hatası yok her şey isabetlidir şimdi o çocuğu mevla buyurdu geçen bu çocuğu şimdi öldür niçin bu çocuk bulu ermeden ölürse kafir olmadan cennete gitsin e, ana babası da bunun şerrinden kurtulsun bu büyürse ana babasının başına bela olacak ben o çocuğu aldığım zaman ana babası üzülürse Onun yerine onlara bir kız evlat vereceğim Daha merhametli daha hayırlı olacak Hakikaten o çocuğu Mevla öldürttü Ana babasına bir kız çocuğu verdi O kız çocuğu da büyüdü evlendi O kız çocuğundan 12 peygamber doğdu Yani Mevla aldıysa bir erkek çocuğunu Verdiyse bir kız çocuğu şimdi şer mi yaptı? Nefse sorarsan kötü gibi geliyor Ama bak altında ne yatıyor Duvara gelince Duvara gelince Duvarı niye düzelttim biliyor musun? Ve embelci Darufekani gulameyn yetimeyn fil medine. O duvar şey Antakya şehrindeki iki yetim çocuğun evinin duvarıydı. Babaları ölmüş vekâle Ebû Musa Salih'a. Babaları çok iyi bir adamdı. O olsaydı bizi misafir ederdi. Bak nasıl nasıl Ledün ilmi her şeyi biliyor. Babaları çok iyi adamdı vefat etti. Çocuklar yetim kaldı. E ee, şimdi çocuklara babaları evin altında duvarın altında bir altın küp gömmüş sağlığında çocuklar büyüyünce ondan geçinmeleri için şimdi Musa Aleyhisselam'a soruyor sen benim duvarı düzeltmemen için kızdın e bunlar bize yemek ekmek vermedi sen niye bunlara bedava iş yapıyorsun peki bu bize ekmek yemek vermeyenler eğer ki ben o duvarı düzeltmesem Çocuklar küçük, yetim çocukların bir şeyden haber yok. Duvar yıkılıyor. Yıkıldığı zaman altındaki hazine çıkacak. Hazine çıkınca kim yiyecek onu? İşte o bize ekmek vermeyenler yiyecek. Bütün millet hazineyi bölüşecek, çocuklar, yetimler büyüyecek sıfır. Bir şeyleri yok. Peki bu çocukların babası iyi adamıdır. Allah babasının iyiliğinin hürmetine çocuklarına acıdı bak yani iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir salif olalım iyi insan olalım biz ölsek kalsak da Allah çocuk çoluğumuza bile bak nasıl hayır yaptırıyor yetimini bile Allah nasıl koruyor iyi insanların evet Rabbim bana duvarı düzelttirdiğin için o duvar ta o çocuklar büyüyünceye kadar yıkılmasın çocuklar büyünce ya şu duvarımızı evimizi yeniden yapalım diye yıksın kendi elleriyle hazine çıksın o yetim çocuklar kendi babalarından kalan helal mallarıyla yaşasın ve o cimri millete bize ikram yapmayanlara da o hazine kalmasın diye doğru mu yapmışım ben bunların hiçbirini kendi kafamdan yapmadım ey Musa senin sabredemediğin işlerin gerçek yüzü buydu şimdi anladın mı ya anladım da biraz müsaade et de biraz daha gezelim senden ya yok 3 oldu bu son oldu onun için Resulullah bilirrahimallahi Musa Allah Musa kardeşime rahmet etsin eğer sabretseydi daha ne ilimler öğrenecektik? Ledün ilminden 3 tane öğrendik orada tıkandık çünkü sabredemedi Hızır Aleyhisselam ayrıldı gitti burada ledün ilmi vardır yani manevi ilim vardır hikmetler vardır bize belki şer görülen zararlı tehlikeli görülen şey altında aslanlar yatıyor hayırlar vardır inşallah Müslümanlar gevşemeyelim Efendim ayrılmayalım, cemaati bırakmayalım. Vela tehinu gevşemeyin, vela tehzinu üzülmeyin. Ben cumbul alemin en Eğer müminseniz en üstün sizsiniz. Allah iman edenlere izzet vermiştir, ululuk vermiştir, şeref vermiştir. Bunu muhafaza edelim. Taviz vermeden, namazımızı, cemaatımızı, istami nişanlarımızı ezdirmeden, inşallah... Allahü Teala ve Teakkadz Hazretleri cümlemizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bir de hadis şerif bu münasebetleri vaat edeceğim. Hepimizin bu sıkıntılı zamanımızda müminin en büyük silahı nedir? Evet. Dua silahı mümin. Dua müminin nesidir? Silahıdır. Onun için mümin ne yapmamalıdır? Zikirsiz, duasız kalmamalı sabah akşam saatlerinde gafletle kalkmamalı yatmamalıdır her an manevi silahını yanında bulundurmalıdır konuştuğumuz sözler meydandadır efendim bugüne kadar bu fakiri dinlediniz hiçbir zaman size sokaklara çıkın yürüyüş yapın ona buna çatın efendim kırın dökün asın kesin dedim mi demedim demedim siz de şahitsiniz Peki cihat deyince cihatın manası nedir? Cihatın manası asıp kesmek değil, cihatın çeşitleri var. Eğer Yunanistan gavuru Müslümanlara saldırırsa o zaman silah cihadı vardır. O zaman bütün millet ne yapar? Seferberlik eder. Kahraman ordumuz nasıl Kıbrıs'ta yaptığı çıkartma gibi bir seferberlik gerekirse o zaman cihat yapılır. Yani kafire karşı vatana efendim mukaddesata efendim bayrağa karşı saldıran gavura karşı ne yapılır? seferberlik yapılır, cihat yapılır. Ama bugün bizlerin de yapacağımız bir cihat yok mu? Vardır. O nedir? Hz. Ali Efendimizin buyurduğu eftalül cihat en üstün cihattır. Hangisidir? El emru bil maruf en neyvanil münker. <gülüyor> emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani bir insan namaz kılmıyorsa sen ona kardeşim beş vakit namazını kıl demek en kıymetli cihattır. Bir insan içki içiyorsa bu haramdır. Sağlığına zarar, kasana zarar, kesene zarar, çocuk çocuğuna zarar, ahiretine zarar, içme bunu kardeşim demek en büyük cihattır. Biz nefisle cihattan bahsediyoruz. Şeytanla cihattan bahsediyoruz. En kıymetli cihadımız nedir? İnsanları dine davet, hakka davet kötü huylardan, kötü ahlaktan sakındırmaktır. Biz bunu söylüyoruz değil mi? Ama onlar nereye çekiyor? Bak çağrısı yaptı. Yalan yanlış tersine yorumlamalardan başka bir şey değildir. Ama bunların bu yalancılıklarından bu sahtekarlıklarından tabii ki yetkililerin haberleri vardır. Efendim bu zamana kadar askeriye Bizim sohbetlerimizi takip ediyor. Benim niyet takip ediyor. Senelerdir biz konuşuyoruz. Bu sohbetlerimizde hiçbir bölücülük yapılmamıştır. Kışkırtmacılık yapılmamıştır. Tahrik yapılmamıştır. Asla ve kat'a. Her zaman birlik, beraberlik ve bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Ondan sonra bugün Türkiye'de yanlış cereyanlar ve akımlar vardır. Hele din adına çıkan cereyanlar vardır. Bunların karşısında hep bu fakir çıkmıştır. Düşünün ki mesela şia mezhebi yanlılığı, efendim vehhabi mezhebi yanlılığı, bilmem ne yanlılığı, dış güçlere karşı efendim uymak en büyük tehlike olduğunu devamlı biz söylemişizdir. Ondan sonra yine birtakım güçler türemişlerdir. Türkiye'den efendim camilere gidilmez, imamların arkasında namaz kılınmaz. Bu fakir devamlı bulun, aksine konuşmuştur. Cemaattan ayrılmayın, camilere gidin imamlara uyun demedik mi size? E demişizdir. Bütün bu bölücülere karşı biz efendim tek vücut halinde efendim milletimizin menfaatini gözetmişizdir. Bütün konuşmalarımız buna göredir. Efendim Türkiye'de cuma kılınmazmış şuymuş, buymuş diye bir takım çağayalar türetilmiştir. Yok darul faiz alınırmış diye çağayalar türetilmiştir. Biz de yine size ne demişizdir? Cuma kılınmalıdır. Üç cuma terk eden Allah kalbini tangalar mühürler. Cumayı sakın terk etmeyin. Cemaati terk etmeyin. Faiz yemeyin. Bahanelerden bilmem nelerle demedik mi size daha hangisini ele alsam tek tek sayarım ki bu fakir kardeşiniz hiçbir zaman kışkırtıcılık yapmamıştır ve bunu da izleyenler zaten görmektedir ve bilmektedir ve bizim külliyemizde bu kadar zaman geldiğiniz sohbetlerde bulundunuz jandarma bizi ne yapmıştır her zaman korumuştur Allah onlardan razı olsun yolları açmışlardır düzene sokmuşlardır ne zaman bize engel oldu? hiçbir zaman engel olmamışlardır ve onlar biz sizin iyi niyetinizi biliyoruz orada yapılan külliyede ne sosyal hizmetler düşünülüyor polikilliklerine kadar, hastanelerine kadar, huzur evlerine kadar fakirleri, aşevlerine kadar bu hizmetleri yapacağınızdan haberimiz vardır demişlerdir ve takdir etmişlerdir Allahü Teala ve Tekadbes Hazretleri hayır niyet sahiplerinden razı olsun Dolayısıyla bu yalanlara, bu yanlışlara evvindim, alet olmayalım ve tahriklere kapılmayalım, aldanmayalım. Kereken merciler bizimden olduğumuzu biliyor. Dinim için Allah bana yeter. Mühim işlerimde Allah bana yeter. Bana karşı azanlara Allah yeter. Beni kıskananlara karşı Allah bana yeter. Kötü hile Kur'anlara karşı Allah bana yeter. Ölürken Allah bana yeter, kabirde Allah bana yeter, sıratta Allah bana yeter, mizanda Allah bana yeter. Hasbiyallahu la ilahe illahe, her an ve zaman ve mekanda, Allah bana yeter Celle Celaluhu. İşte bugün en korkulu ortamda bile Müslümanın diyeceği nedir? Hasbunallahu ve nimel vekildir. Allah bize yeter ne güzel vekildir. Ve la havle ve la kuvvete illa devam edin. Geçen gün gelmiş bir hanım cemaat, hocaefendi ne var, benim biraz kafam karıştı beni aydınlatır mısın diyor niye karıştık aman dün televizyonda çıktılar dediler gidiyor. Adem aleyhisselam bilgi insan değilmiş ondan evvelde insanlar varmış o onlara tebliğe gelmiş sabıtmışlar karıştırmışlar bu da diyor benim aklım karıştı bugün Hazreti Kur'an'ın açıkça ayeti varken bir Müslüman kafayı karıştırdım demesi kadar büyük cehalet olur mu? Kur'an var aramızda ya ama adam tefsir okumuyor ki adam ne okuyor? dergi roman okuyor ondan sonra da televizyon seyrediyor Efendim televizyonda da böyle önüne gelen çıkıyor bir yalan yanlış atıyor adamın kafası bulanıyor. Şu tefsirin birinci cildinde okusanız Adem babamızın yaratılışı ile başında Kur'an Bakara suresinde cikrediliyor. Dördüncü cilt bundan evvel çıkanda Nisa suresinin katil Havva anamızın da Adem babamızın kaburga kemiğinden yaratılışına kadar hadisleriyle cikrediliyor. Şu tefsirleri okumazız şu bir ciltte binlerce ilim var bin demiyorum yani binlerce bu bin sayfa zaten, bunun her sayfasında satırında ilimler vardır e sen bunları okumadığın zamanda nasıl Allah'ın dinini anlayacaksın Kur'an'ı kaynağından öğrenmedikten sonra onun bunun yalanından, dolanından nasıl dinini uygulayacaksın, 10 gün tefsir okuyalım hadis okuyalım evlerimizde, ocaklarımızda inşallah dinimizi Allah'ımızın kitabının tefsirinden, kaynağından öğrenelim inşallah, cahil kalmayalım milletin ihvallerine kapılmayalım Cemaat var, sohbet var. Şimdi artık Yarın ahirette kimse diyemeyecek ki ben böyle bir şey duymadım, bilmedim, böyle bir şey anlatan var mıydı, dinleten var mıydı diyemeyecek. Herkese ulaşmış ve duyurulmuştur biz. Hakikatleri duyuruyoruz. Konumuz, mevzumuz nedir? Ayetler ve hadislerdir. Din-i İslam'ın güzellikleridir. Allah'ım hepinizden razı olsun, hepinizi razı etsin. Dünya ve ahiretinizi mamur etsin. ha bin Eylül Beyti'ni, dostlarını şefaatçe eylesin. Billahi Fatiha.